Tammal ma'yeli Gelen şeyleri düşün, tammamen düşün. Hamidun ba'a <gülüyor> er ba ba'u. Ecvefi yai fiilin mazisi var burada. Şimdiye kadar ecbefi vav'i görmüştük. Yani sulasi fiillerdeki ikinci elif olan aynel fiilin vav olmasını görmüştük. Şimdi ya olmasını göreceğiz. Onunla ilgili kaideler ve çekimlere bakacağız. Beya'a filin aslı beya olan fiilin çekimi ba'a'dır. BA, a, BA, Ba'u Ba'at, Ba'ata Bitne. Cem verine salmaya itibaren e, biliyorduk hareketinden harf bir şekilde ortaya çıkıyordu. Burada da olarak ortaya çıktı. Bitne. Bit tuma bi tum bi ti bi tuma bi tun bi tu bi na okutup tasrif el madi min jaa ve sare jaa ve sare fiillerinin mazi çekimini yaz Ba'a gibi size de ve sare'yi çekeceksiniz yazacaksınız yıkar mahiye Gâbe zemîli yevmen ve ene gıbtu yevmeyni okul arkadaşım bir gün kayboldu gelmedi ve ben iki gün kayboldum gelmedim. Gıbtu, gâbe de yegîbu Çek, şeklinde ayneli fiili ye olan bir e, fiildir. Yani gâyb da zaten bunun masları, gâyb. Meta citte cami camiati Üniversiteye ne zaman geldin? Cae-i ciudan citte Cittu fi zilgadeti Zilkade ayında geldin. He bikem bi'te seyyareteke ya amru Ey amr, otomobilini kaça sattın? Bittuha bithemaniyeti ala fi riyalin onu sekiz bin riyale sattım. Aşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi ve bil Medinetil münevverati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ve Medine'de yaşadı. Aşe-i Aişu. Ene mâ cittu bil kitâbil yevme ya ustâdu. Burada lazım fiilin mütaddiye dönüşmesini gördük. Câe fiili bir harcayla mütaddiye dönüştü. Yani geldim yerine getirdim oldu. Ben, ey hoca ben bugün kitabı <gülüyor> getirmedim. Yani, kitap ile gelmedim denmez o Kitabı getirmedim. Sirna kilu mitreyni iki kilometre yürüdük sare Sirna Ecaat-i aynı öğrenciler geldi mi ne amc ne kabile evet az önce geldiler temel maliği gelen şeyleri düşün burada da ejbfiyâi fiyin muzarisi var Hamidun ibi o errijâlû ibi una ibi o ibi âni ibi tebi o ne tebi o Tebiye ayni, tebiye oyna, tebiye ina, tebiye ayni, tebiye oyna. tasrif el muzarii min sare ve aşe. Sare ve aşe fiillerinin muzariisinin çekimini yaz. İkramayeli burada da muzarilerin bir cümle içerisinde kullanımı var. Ecefi yayıf fiillerin, muzariilerinin. Yebi'ul bakkalü sükkera vel milha <gülüyor> ve zeyte vel beyda ve zubde vel cübne vel dakika vel adese ve ma ila dharik. Es <gülüyor> <As> sükkeru şeker, <gülüyor> el milhu e, mef'ul olduğu için milha tuz, ez zeyte zeytinyağı, Zeyt ile zeytun farklı. Zeytun zeytin, zeytin, zeyt ise zeytinya. <gülüyor> El beyda beydatunun cemisi yumurtalar. <gülüyor> Ez <El> zubde tereyağı. <gülüyor> El jubne peynir. <gülüyor> Et un El adese mercimek ve ila zalik <gülüyor> Onlara benzeyen şeyler. bakkal şeker tuz zeytinyağı yumurtalar tereyağı peynir un mercimek ve ona benzer şeyler satar. Ya'işul esedu fil ghabeti. Esed aslan, ghabe orman. Aslan ormanda yaşar. Metayeci ol müdiru. Müdür ne zaman gelir? Saat sekizde gelir. Câi Eturidu entebia seyyârateke ya ustazu. Ey hoca otomobilini satmayı istiyor musun? Galetil müderrisetü lil müdireti. Bayan öğretmen müdireye, bayan müdüre dedi ki ha ulaet ait tu ya gıbne bu bayan öğrenciler çokça kayboluyorlar çokça gelmiyorlar yesirul gitaru bil buhari gitar katar diye bizim dilimize girmiş tren buhar buhar tren buhar ile yürür Fakihani fakihaniyul fevakihe manav meyveler satar Temel ma'ili gelen şeyleri düşün burada da ecvefi ya'i fiillerin lem ile cahtı mutlak emri hazır ve nehi hazırları var yebiyu lem yebiyu iltikay sahinen mümkün olmanı için lem yebiyu uzatmadan nehi hazır tebiyu la o İltray sakinin olmadığı için la tebi o. Lem ye on manası ney? Satmadı. La tebi o. Onun manası Sat, satma. satma, satma, satma. Tebi el emru bi o bi o. Sat. li gelen şeyleri oku. En el müdiru müdür nerede? Lem ma ye henüz gelmedi. Lemma'da lem gibi cezmedi. Cedat dağlandı. Yeci onun sonunu cezmetti. Yeci oldu. Ya aleyyu la tebi'o hadi seyyârate bi'o tilke Ey Ali bu otomobili satma. Onu sat. La tegıb kezîran ya hamidu Ey hamid çokça kaybolma. Çokça gelmemezlik yapma. La tegıb Ebe, tayyaretin, seyaretin ya? Seyyidi ben, sakhim mi? Ya ahi, ey kardeşim, otomobilini sattın mı? La lem abiu. Ha. Hayır, onu satmadım. Mulahazatun, mulahaza. Dikkat çekme, not. Önemli not. o manaları kullanabiliriz. Toktabul hemzetu fi Yeci'u Badel ya'i Tukteb Meçhul fiil. Yazılır. Ney? El hemzetu. Hemze yazılır. Nerede? Fii yeci'u. Yeci fiilinde Hemze badel ya'i. Ya'dan sonra yazılır. Yeci'u Şeklinde Ya'dan sonra yazılır. Metarifi Ya'dan sonra yazılır. Ve fi Lem yeci'u Ve cezm olunmuş ecbefi ya'i fiilde ise fevgal ya, ya'nın üstünde yazılır. yeci u'da, yani normal halinde, cezm olunmamış halinde, hemze, ya'dan sonra, metabinden sonra yazılır ama meczum, cezm olunmuş halinde iki sakin bir araya gelemeyeceği için, ye, ye aradan düşer, aynı zamanda o ye Hemzeye bir ayak olur, direk olur. Dolayısıyla yeğenin üstüne yazılır. Hemze. Ben yeci yok. Yeğe yoktur. Orada hemze var. Temel <gülüyor> maili. Gelen şeyleri düşün. Burada da aynı fiili hemze olan fiillerin ön, önce maziyesi devam eden müzariyesinin çekimi var. Name bunun örneği mesela. Nâme, nâma, nâmu, nâmet, nâmeta, nimne, nimte, nimtuma, nimtum, nimti, nimtuma, nimtunne, nimtu, nimnâ. Uyudu. Nâme ye nâmu. tasrif-al-mâzi min kâfe ve kâde. Kâfe ve kâde fiillerinin mazi çekimini yaz. İkram ayeli Deden şeyleri oku nam ehi Fis saatil aşirati Ve enen nimtu Ba'dehu bi galilin Erkek kardeşim Saat onda uyudu Ve ben ondan Az sonra uyudum Ba'dehu ondan sonra Bi galilin az sonra Ondan az sonra nimtu uyudum Meta nimtunnel barihate Ya ikhavati Ey kız kardeşlerim dün gece ne zaman uyudunuz? <IM> Nemna <Lighting> <im> ba'de <Obergeois> müntesafil leyli Muntesafun yarı demek orta yarı Leyl gece, gece yarısından sonra uyuduk Khiftul berda felem ahruç minel beytil ya Soğuktan korktuğum takiben bugün evden çıkmadım Lemma semiyotu hadel habera Tu eb ki bu haberi işittiğim zaman neredeyse ağlayacaktım buradaki lemma ile ilgili bir şeyler söyleyelim lemma muzari <gülüyor> cezmedici edat değil burada mazinin önünde gelmiş bakın mazi filin önünde geldiği zaman lemma cezmetmeyen şart edatı yaptığı zaman ettiği zaman yaptığında yaptığı vakit gibi o manalara gelir. Kendisinden sonra bir fiil gelir ki mazi fiildir bu. Bu lemmanın şart fiilidir. Ve de cevap fiili olarak bir başka mazi fiil daha gelmesi lazım. O da kitle, arka arkaya gelen, aralığında bir şeyler olabilir. Arka arkaya gelen iki mazi fiilden önce kullanılır. Dolayısıyla o iki fiilleri cezmetmeyen edat konumunda şart edat o. Bu haberi işittiğimde, işittiğim zaman ne yaptım? Cevap gelecek o zaman. Bu şart. Cevapta da kit ki Neredeyse ağlıyordum. E defter da bu senin defterin mi? Zanentuhu defteri ve kit-tu ektubu aleyhismi. Onu ben defterim zannettim ve neredeyse üzerine ismimi yazıyordum. Enametil Benatu. Kızlar uyudu mu? Nam nimne kable galilin. Evet az önce uydular. Nimtül barihate mübekkiran. Dün gece erkence erken vakitte uyudum. Mübekkiran erken. Müteahiran bunun zıttı geç idi. Mübekkiran ve daha önce görmüştük. Temel maili burada da aynel fiili Elif olan ezmef fiillerin muzarisi var. Namenin muzaresi. Yenamu, yenamani, yenamune, tenamu, tenamani, yenemne, tenamu, tenamani, tenamune, tenamine, tenamani, tenemne, enamu, nenam. Yenemne ve tenem dedik. Tenamne demedik. Niye ki, sakin bir yere geldi gene orada. Ana mayan. ne esnet tasrifal mudari'i mi sizde? Peki. Min hafe ve şa'e hafe ve şa'a fiillerinden muzari'inin çekimini oktuk. Yes. Hafe ve şa'e name gibi. Hafe ye hafu, şa'e ye şa name ye namu. Ekra gelen şeyleri oku. Burada da aynel fiili elif olan ezbe fiillerin muzari'isinin cümle içerisinde kullanımı var. Aḫîyyeṣ-ṣaġîru yanāmu mubakkiran. Küçük kardeşim erkence, erken vakitte uyur. Emma bana gelince Emman'ın cevabında F gelirdi. Emma ene fe anāmu bāde muntaṣafil bana gelince ben gece yarısından sonra uyurum. Meta tenamine ya hadice tu ihatece ne zaman uyursun enamufis saatil aşlatı ve nisfi saat on buçukta uyurum etenamu ne badelı gıda ya ikvanı e kardeşler öyle yemeğinden sonra uyur musunuz neam ne namu li müddeti nisfi saatin evet yarım saat müddetle uyuruz. Kayırol bahsediyor, Evet. <gülüyor> Ela tekaful ya rajul, ey adam, Allah'tan korkmaz mısın? Bela ekafuhu, bilakis aksine ondan korkarım. Galat talibul cedidu lil müdarrisi, yeni öğrenci öğretmene dedi ki, Eyne ecilisu ya ustadu, ey hoca nereye oturayım? Gâle lehul müderrisu Müderris de ona dedi ki Eclis haythu teşâ'u Dilediğin, istediğin yere otur Şâ'e, yeşâ'u istemek dilemek Meşiyet Diye bizim de girmiş de zaten bu Meşiyet, istek, dileme Haythu Haythu, ondan bahsedeceğim şimdi Haythu burada mekan zarfıdır yer manası. Dilediğin, istediğin yer. Kendinden sonra mutlaka bir cümle gelir. ya yani isim cümlesi veya fiil cümlesi gelir. Ve o da o cümleye muzaf olur. Kendisinden sonra gelen cümleye muzaaf olur. Teşahü bir cümledir. Şah-i şah O da fiil ve tahtında gizli entezamiri e, fail olarak var. Dolayısıyla o bir cümledir. Teşahû. Diliyorsun, istiyorsun Hayır su ise bu teşahû cümlesine muzaf olarak gelmiştir. Aynı zamanda Haytus'tan önce de bir başka fiil gelir. Eclisu gibi veya benzer. Bu fiilin mekan zarfıdır. Diğer ismiyle de mef'ulün fiilidir. Yani dilediğin yere İclis. Otur. Otur. Kim? Sen. Tahtına giden tezamiri. Nereye? Haytu. Dilediğin yere otur. Mefgulün pih denir. Mekan zarfı denir. Tam özren mebnidir. Mefgul olduğu için mahallen mensuptur. Dilediğin yere otur. Cümlesindeki hayso'nun özeli de bu. Mekan zarfıdır. Kendinden sonra sürekli bir cümle gelir. Ondan önceki fiilin mekan zarfıdır. Mef'ulün fihi'dir. Damla üzere mebni olduğu için mahallen mensuptur. Mef'ul olmasından dolayı e, mensuptur. Ancak mahallen mebni olduğu için sonu Değişim. değişmez. Kale Allahu Teala fil Kur'anil Kerimi allah Teala yüze olan Allah Kerim olan Kur'an'da şöyle buyurdu. Lillahi mulku's semavati vel ard yahluku ma yesao Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Yahluku ma yesao Dilediğini, istediğini yaratır. Huve <Gülüyor> yakhafuni bir başka cümle. O benden korkar. Ve <Gülüyor> o yakhafu korkar. Ni benden. Benden korkar. Temel maili gelen şeyleri düşün. Yenamu. Aynen elif olan fiillerin cahtı mutlak yani meczum halleri emri hazır ve ne hazırları yenamu lem ile cahtı mutlak yapılırsa lem yenam lem yenem olur. İki sakin bir yere gelmediği için elif düşer aradan. Bunun emri tenamudan nem olur. T yatarız. Sonunu cezmaderiz. Nam kalır. Nam. İkisah himyaya gelmeniz için. Nem kalır. Nem. Uyu yani. Lem yenem Uyumadı. Nem. Uyu. Bir de uyuma diyelim. Tenamu. La tenamu. La tenam. La tenem. La tenem. Uyuma. Bu da nehi hazır. Ekrem ayeli. Genel şeyleri oku. Na me la ve lem enem Okul arkadaşlarım uyudu ve ben uyumadım Lem enem Cahtı mutlak lem ile cezm halini gördük Aslı neydi? Enamu idi. Lem enam, lem enem kaldı La tenem fil fasliya ahmedu Ey Ahmet veya Ömer Sınıfta uyuma ''Khaf rabbeke'' ''Rabbinden kork'' ''Khafe ye hafu'' ''Khaf'' ''La te haf'' imtihanu sehlen'' Bir başka cümle ''Korkma'' imtihan kolay olacak'' ''Ya Osmanu entenâsanu'' ''Elem tenem billeyli'' ''Ey Osman sen uyukluyorsun'' ''Gece uyumadın mı?'' ''Bela nimtu'' ''Velakin'' nimtu saatin fakat, bilakis aksine uyudum lakin fakat sadece bir saat uyudum ikrayı kelimatil atiyete gelen kelimeleri oku vektubha meadabdil harfil evveli ve ilk harfi hareketlemekle beraber o kelimeleri yaz gale filinin emri güzel Ba fiilin emri Bi'a Zare fiilin emri zur. Zaga fiilin emri zup gibi Diğerleriniz yaparsınız Anlaşıldı herhalde Evet Ecbef fiillerin emirleri gelmiş Onları harekelememizi istiyor Burada da Gördüğümüz kısmı çok kısaca Özetlemiş Evet ecbefi vavi bir, bir fiil olan gale fiilinin muzarisi yegulü gelir. Mazide aynel metarif elif olarak gelse de muzaride vav olarak. O ortaya çıkar. Ecbefi vavi fiil. galeye gul'u ente gulte şeklinde bu vav ne zamandan itibaren cemmenes gayibsikadan itibaren ötürü olarak ortaya çıkar. Gul ne diye başlardık. Sonra gulte gultim gulti Gulte lâhı, devam eder. Gulte, ente gulte, ene gultu, el emru, emri ise guldür. Ecvefi, bâbi fiillerin özelliği. Ecvefi, yâi'ye geçelim. Ba onun örneğidir. Muzaride, u kesr olarak ortaya çıktı ya. Dolayısıyla mazide, aynel fiil, eliftir. Metarif elif, muzaride, ya'dır. Ortaya çıktı. Bunun muzarideki çekimi ise, bit, Ne'den itibaren ortaya çıkar. Bi, ne, bi, te, bi, ti, bi, tu, bi, tu, bi, devam eder. Ente, bi, te, ene, bi, tu, emri ise bi, o şekliyle gelir. Aynel fiili elif olan hem mazide hem muzahide elif olan fiillerin örneği ise namedir. Name-i, namu, da farklı, muzahide farklıdır. Mesela bu namenin masları nev ile vav ile gelir. Neb'in şekilde gelir. Ama muzarlı çekimi nimne ile kesra gibi. Yani e, ya'ymiş gibi. Ejbefi ya ya'yiymiş gibi çıkar. O yüzden, bir yüzden herhangi bir gruba dahil ecbef, ecbefi vav ve ezrafi ya diye bir gruba dahil edemiyoruz. Maslarda vav, muzaridi şeklinde ya. Nameyi namudan tenamu nem haliyle. Diye evet. Ente nimte, ene nimtu ilahir el emr nem. Khafeye <gülüyor> Khafu da bu kısımdan. Şa'ya Şa'u da bu kısımdan yine. El-Kelimatul detü, Kamilun Kamil tam eksiksiz Sudaun baş ağrısı Meşgulün Meşguliyeti olan Zul-Gadeti <gülüyor> zil diye bizim dinimize de girmiş. Hicri aylardan birisi. El-Milhu Tuz ez zeytu Zeytinya El-Cubnu peynir, el dakiku, un, el adesu, mercimek, el bakkalu, bakkal, beydatun, cem'uha, beydun, yumurta, el gabetu, orman, el gitaru, tren, el buharu, buhar, el fakihaniyu, manav, el gada'u, öleymeyi, yenbeği, uygun uygun değil galebe yazlibu galip geldi yendi kezebe bu yalan söyledi muntesaful gece yarısı haysu mekan zarfı olarak yer